Ağalar selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. aleyküm. Hepsiz mi beni? Çekeceksin. Nasıl abi? <gülüyor> <gülüyor> Bunda çok garip bir özellik var bu Ahmed abi. Göstereyim mi ister misin? Şimdi abi şöyle bir takip seçiyorsun. Ha. Şu an seni odakladı. Kalkar mısın abi? Yavaş yavaş. <gülüyor> Hanımın gibi izliyor seni bak. <gülüyor> devam et reis, devam et. <gülüyor> Ama abi sen arkanı dönersen oradan tanımayabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben tanırım, biz kardeşiz de. <gülüyor> Bu ne bilsin abicim? <gülüyor> yani yüz tanımladığı için. Evet, böyle bir durum yani Muhammed abi. Allah razı olsun. Abiler selamünaleyküm. Hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz iyi inşallah. Adana'da hoş gelmişsin. Yağmur var mıydı otobanda? Siz de drift ata zaten seviyorsunuz. Ne var ne yok? Keyifler iyi inşallah. Kardeş iyi misin? Dertli gördüm seni. Ha, i̇yisin. Dünyaya dair sıkıntı falan. O zengin oğlum hayırdır? <gülüyor> ha? Yoksa bir şey mi şey mi var? <gülüyor> Başka bir şey. <gülüyor> Vallahi ne var ne yok? Keyifler iyi. Oyuncu nasılsın? Allah elik versin. Ömer ne yapıyorsun? İnşaat falan iyi gidiyor. Aha ger yok gergelliye benzettim ya. Bizim gergelli gelmedi değil mi? Zaza. <gülüyor> Bugün zazaları temsilen kim var? <gülüyor> var mı birileri. Sen mi zazası kardeşim? Nerenin zazası? Allah yardımcınız. Sağ olun. Eyvallah. Allah. <gülüyor> Vallahi öyle. Bugün de abiler yine ölemedik. Maalesef buradayız. Yunus. Üzgün müsün? Bugün de Rabbim bizi kabul etmediği için. Dünyada vakit. Mutlusun sen de dünyada. <gülüyor> ne <abi herkes>? olacak? <gülüyor> ne nasıl bu? Herkes dünyayı seviyor acaba ya? Bizde mi sorun var? Vallahi dünya pek sevilcek gibi gelmiyor ya. Böyle Allah bir canımız alsa, günahları affetse. Bak Turgay abinin içi gitti. Fatih abi zaten bıçağı çıkarmak üzere. <gülüyor> İnsan bazen düşünüyor böyle yani annemin karnını bu dünya için mi tekmeledim diye soruyor hakikaten de. Garip geliyor yani. Şimdi keyifleri iyi değil mi? Diyarbakırlı sen nasılsın? Senin dünyayla nasıl aran durum? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz herkesin gide bir hayır görmedik. <gülüyor> Eyüp! Çıtkılav! İyi mi keyifler? Eyüp'ü tanıyorsunuz mu abi? Fatih abi tanışmış mıydın Eyüp'le? <gülüyor> ya! <gülüyor> Şey diyor yani. Yüzünü göremedim diyor. Vallahi yüzü gözükmüyor. Abi Eyüp kardeşin e, suretiyle sireti birbirinden farklı biraz. Yani gördüğünde böyle e, Amsterdam sokaklık, sokaklarında bir tane çılgın genç gibi görebilirsin. Ama Eyüp düğün şarkıcısı. <gülüyor> Valla bildin hani bizim burada da var ya çepikçi yaşar falan. Vers'te <gülüyor> <Ben bilen, gülüyor> de var çepikçi. Eyüp aynı öyle bir kardeş. Abi. Eyüp'ü var mı burada? Tan sen tanıyor musun? Sen tanıyor Şey bu sen tanıyor musun? Eyüp'ü tanımayan var mı? Ömer sen görmüş müydün daha önceden? Eyüp bir... Rica edebilir miyim seni ya birader? Rica edebilir miyim? <gülüyor> başka ne yapabilirsin? <gülüyor> Varsa başka şey var. Şey var mı reis? Mikrofon. Abi bu şey gibi o. Hani banyoda <gülüyor> duş aldığımız tabure olurdu ya ondan bu. Ondan <gülüyor> Evden... Hayır evden getirdiysen bu benim için iktisadi bir açılım olacak. İktisat noktasında. Eyüp selamünaleyküm. Uğur baba buna eko ver. Bu arkadaş denkbejdir. <gülüyor> Bak şey, Eyüp düşme <gülüyor> Çok gülerim tutamam. Bak, kötü Sıkıntı çıkar. Eyüp selamünaleyküm. <gülüyor> Nasın? keyifler yiyen? Allah razı olsun abi. Ooo. Ben bile abi. Sevgili, li, li, li. Eyüp, yıp, yıp, yıp. Tam düğün havası oldu. Eyüp, kardeşim Adana'dan geldin herhalde. Seni bir tanıyalım, böyle bir iki cümle et. Abiler, Adana'dan geldim. Adana'da yaşıyorum. Ee, saçlarımı iki yıldır uzatıyorum. Bu sorulur da ama mutlaka. E, ne iki, iş yapıyordun? Ne, ne iki, iş yapıyordun? Abi iki yıl boyunca müzisyenlik yaptım. Müzisyenlik. Ondan sonra bıraktım. Elhamdülillah. Düğünlerde de değil mi? Aynen. Ortaya çıkıyor muydun? Doğru. Mendille. Hiç sorma abi ya. Yani. Kız avakipacı bağırıyor muydun böyle? Aynen. bayağı bağırıyorduk. Vay vay kardeşim. Ondan sonra bıraktık abi Elhamdülillah. Tam neyi bıraktın? Düğünü. Düğünü. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Müzik devam ediyor mu? Müzik arada, devam ediyor abi. Arada dostlarla falan Aynen. herhalde. Yani kötüye sürüklemedik sürüklemediği sürece devam ediyor. Evet, eskiden sürükledi oluyor muydu kötüye? Aynen abi, baya <gülüyor> baya sürükledi yani. Oğlum ne yapsın? Kokain tüccarı mısın? Değil böyle? Ben anlayamadım. Eyüp, Efendim şu anladım. yaylada bize mırıldanmış bir şey vardı ya. Ne abi miydi? Şu keçik meçik bir şey koyuyordun. Aynen. Ha, Aynen. Demi, ha, bir denkbej vardı abi. ya, delin abi. Bir şöyle rica etsek, bir delin abiye. Bak doğulu <gülüyor> olup, hanımını özleyenlerin hepsinin gözü açıldı. <gülüyor> şöyle bir rica edebilir miyiz? Yok? Ya da başka bir şey sen başka bir şey de. <gülüyor> Bu çok mu olur senin için? İyi, i̇yi abi. İyi mi? Aynen. Tam düğün havası. <gülüyor> Devam varsa evlenmek isteyen çözelim bugün <gülüyor> ama rica ediyorum kürsüye atlama Allah, hani, Allah, siz atlıyorsunuz Allah, ya böyle Allah, on... Allah, rica Allah, ediyorum Allah, lütfen lütfen o konu yani, atlama <gülüyor> bak çok erkek var arıza çıkar onlara dikkat edelim buyur <gülüyor> aşık e dev meşrine ey ay halk bu ya aşıkım malulke aklara haylo haylo delin haylo delil haylo deli ey ağdeli Delin abi delin abi delin abi ah bedelin abi bedelin abi hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey arapça alabilir miyim şöyle bir ah bez isma' menni yelm cenneni hay hudhni hudhni Türkçe var mı Türkçe bir tane sevdiğin ne var mesela? İlahi var mı Türkçe? İlahi Türkçe. Şu maherzanın ilahi vardı herhalde. Onu bir alabilir miyiz ufak? Mevlaya Mawlaya salli ve sallim la ilan ala habibika, xeyirin xalkin koli mi? ve Ya Rabbi salli aley, ya Rabbi salli aley, ya Rabbi salli aley, sana otbisi aley. Allah razı olsun Allah razı olsun. Bir de şeyi al. sormak istiyorum. Saçlar lens mi? <gülüyor> Yok abi kendi saçım. Maşallah. Çok soran oluyor değil mi? Aynı Saçı abi, başı baya, falan. Aslen nereliydin bu arada Eyüp? Abi hiç sorma orayı ya. <gülüyor> Sana <gülüyor> bir şey soralım ya Eyüp. Abi var diğer bari karışı bizimki. karışık bizimki. Herhalde kurmancılık var, araplık var. Kürmancı, arabi, Karışık Türkli. öyle. Çok Oradan karışık. da dili öğrendim. Baktın keçi gırtlağı da var. Keçi gırtlağı deniyor Aynı değil mi ama? Işte. Aynen abi. Ondan sonra yürüyeyim dedim buradan. Yürüyeyim buradan dedim. Eyvallah. Eyüp, Allah razı olsun kardeşim. Var oldu. mı söylemek istediğim bir şey? Abi. Varsa kalk. Yo, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah Eyüp, Allah razı olsun. Beni öpmek isterdim ama kafa tokuşturmak seninle. Çok zor. Valla Eyüp. Bir şey mi yaptı arkadan hocam? Eyüp, Allah razı olsun birader. Eyüp de böyle sekiz aydır falan hayalhanemle tanışmış Hamdolsun. Sekiz aydı değil mi Eyüp? O zamandan beri herhalde namazlar full. Yanılmıyorsam. Böyle Adana'dan bir kardeş yani. Böyle o kadar hamdolsun güzel arkadaşlara da iniyoruz. Bizim Rıza kardeş var. O da Topçu. O da e, şimdi birlikte oynuyor da ben onları bilmiyorum işte. O kötü. Futbolcu. O da iki yıla yakındır falan bizle tanıştı, takip ediyor. Sağolsun böyle geliyor, gidiyor. Atanıyor, bir yere gidiyor. Küme düşüyor falan. Öyle şeyler oluyor onlarda da. Allah yardımcısı olsun. Böyle çok güzel hayatlara dokunuluyor. Yani adam bir video izlemiş. Hayatı değişiyor. Öyle olunca diyorsun ki elhamdülillah diyorsun. Yani nelere vesile oluyorsun. Biliyorsun hadiste geçiyor. Bir insanın imanına vesile olmak üzerine güneş doğup batan her şeyden daha hayırlıdır diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. E şimdi bakıyorsun birinin namazına, birinin imanına, bir şeylerine vesile oluyorsun. ve Elhamdülillah diyorsun. Yalnız insanlar burası böyle bir şeylere vesile olduğunda buradaki insanlar çok imtihan yaşamadığını zannediyor Fatih abi. Halbuki bana sorarsanız bence şeytanın dışarı. İçeride uğraştığı zümre biraz daha kolay geliyor bana. Niye? Zaten içki içiyor birisi. Onu biraz daha ayartmak daha kolay yani. İçki içiyorsun şunu da yap. Yani bu biraz daha basit bir serüven. Ya da birisi zaten Rabbim hepsini kurtarsın bir zina ediyorsa. Zina ediyorsun şunu da kalk kat demek. Ya da böyle ticaretinde yalan söylüyor haram para katıyorsa bu adamı bir tefeye sürüklemek, faize sürüklemek yani şeytan dışarıdaki insanlara aslında kandırma metodolojisi biraz daha bana rahat gibi geliyor. Bu yüzden şeytanın bizzatihi belki kendisi değil dışarıda avaneleri iş görebilir. Ama böyle hayal hanem gibi yerlerde yani birilerine vesile olmaya çalışan yerlerde can, şeytan bizzatihi kendisi uğraşmaya çalışır Ömer böyle kurumlarda. Mesela şimdi ben bazen duyuyorum hakikaten çok şaşırıyorum. Şeytanın fiili ademdir diyor Bediüzzaman. Adem yokluk demek. Yani eylemsel olarak şeytan bir şey yapamaz diyor. İsim neydi? Mehmet, eylemsel olarak mesela şeytana şöyle bir yetki verilmemiş. Ama ne yapıyor biliyor musun? Seni zihnine giriyor, muazzam bir fragman oluşturuyor ve seni ümitsizlik batana, bataklığına sürüklemek istiyor. Dünyayla vurmak istiyor. Şehvetinle vurmak istiyor. Mesela bir gün hizmette kardeşler işte böyle baktım şeytan bir fragman oluşturmuş Ömer. İkisi, üçü, dördü, beşi her biri aynı cümleyle yanıma gelmeye başladı Sedef. Cümle şöyle, özellikle yaz ve gaflet dönemlerinde şeytan arkadaşın iyice gücünü alıyor. İmtihan ediyor, mesela o an benle imtihan ediyor, kardeşiyle ediyor, evle ediyor, babayla ediyor. Bülent abi, şeytan iyice uğraşmış yani iyice güçsüz bir hale getirmiş, kıvama getiriyor. Tam o esnada da mesela bizim burada gerçekten e, ailesel durumları iyi olup da bazı şeyleri elinin tersiyle itip burada... Vakit harcamaya çalışan, koşturmaya çalışan arkadaşlar da oluyor. Mesela babasının durumu iyidir, hanımı genceciktir, gezecek yerleri vardır, çocuğu vardır gibi gibi. Şimdi şeytan bu arkadaşa gelip, bak senin baban da böyle, annen de böyle, çocuğun böyle ya da abin böyle, ablam böyle deyip kafada bazı kurgular oluşturuyor Ömer. Daha sonra bu arkadaş mücadele ediyor Bülent abi ve bunu yeniyor. Yani şeytanın, hadi git babanla iş yap, hadi git biraz hanımla gez. Bu arada hanımla gezmek, babayla iş yapmak kötü değil. Ama buradan koparıp imanlara vesile olacak sol çocuk işte burada kötü oluyor. Anladın değil mi Ömer? Yoksa biri hanımıyla gezer, babasıyla İş tutar, gider, oğlunu sever. Olay o değil. Aktif birilerinin imanı için koşturan kaç tane adam var? Çok az. Şeytan buradan birini koparmaya çalışıyor, Mert. Bunu koparırken de arkadaşa böyle fikirler ekmeye çalışıyor. Anladın değil mi Rıza? Inception diye bir film vardı, izlediniz mi hiç? Var mı izleyen Inception'ı? Bu fikir ekme diye bir olay var ya, oradan bir kurgula. Şeytan burada şunu yapıyor. O arkadaşı güçsüz yakalıyor ve o arkadaşla uğraşıyor. Arkadaşın fikrine, bak babanla iş yap, hanımınla gez, çocuğunu sev fikirlerini, Yerleştirip arkadaş bunlarla mücadele edip şeytanı yeniyor Şimdi görünüşte şeytanı alt ediyorsun Ama aslında şeytan seni alt ettiğini düşündürüp güçlü göstererek bu fikri sana ekiyor Bak çok ince Ömer sana bardak düşünme dersem ne düşünürsün? Değil mi? Peki ya yarın bir gün babanla dünya ticareti yapma dersem ne düşünürsün? yapmayı düşünürsün. Anladın mı Bülent abi olayı? Ne kadar ince. Şeytan seni yendi gibi göstererek bu tür işlerde yani hizmette de çok imtihan var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Seni yendi gibi göstererek aslında Halil sana o fikri ekiyor şeytan. Ve bir gün aciz bir anını yakaladığında acaba senin aklına getireceği ilk fikir ne olacak? Gene Murat tam buradan kız kıvrak yakalayacak. O gün yendim dediğin dünyada bıraktığın açık kapılarla imtihan olacaksın ve Allah muhafaza Hafizan Allah düşer sen de oradan düşeceksin. Ömer bu tecrübesizlerini anlatsak burada sabah ederiz yani birader. anlatabilen demek istediğimi. Ama şeytan burada kurnaz. Demek ki bir insan kaçsa da, sığınsa da hangi yola giderse gitsin hep rıza ilahi İlahi dairesinde kalması lazım. Bir insan burada daralabilir, öbür odaya gitmesi lazım. Bu arkadaşıyla zor günler yaşayabilir. Öbür arkadaşının elinden tutması lazım. Ama ne olursa olsun kaçarken dahi Allah'a kaçmayı bu dairenin dışında tefekkür hayal dahi kurarsa inanın şeytan en duygusal anında o kadar inandırıcı bir şekilde o adamı avlıyor ki Fatih abi biz sonuçları gördüğümüzde hayret ediyoruz her defasında. Şimdi baktığında demek ki yani imtihan çok büyük bir imtihan. Ben bu imtihanları göre ye, göre göre yaşa yaşaya Bülent abi hakikaten dünyadan kendi çapımda insan soğumaya başlıyor Ömer. Ve her gün Cenabı Allah'tan hayırlı bir şekilde şu imtihanı bitirmemizi yani maçı bitirmeye odaklandım Ömer anladın mı? İnşallah şu maç biter imanlı bir şekilde göçer gideriz yani şu dünya imtihanından kurtuluruz istiyor. E böyle bakınca da ölüm gerçekten lezzetli geliyor insana karşı. Tabi tercih edilmez yani buradan çıkarıp da kafana sıkacak değilsin ama o bir hani düğün gecesi gibi oluyor anladın mı abi? insanlara bak şimdi dışarıda. İslam'ın temel hiç hiçbiri merak edilmez. Ama gerdek gecesi çok merak edilir. Bana da burası gerdek gecesi, düğün gecesi gibi geliyor değil mi? Mevlana bu cihette söylüyor değil mi yani? Düğün gecesi diyen var, bir aruz diyen var. Hadislere baktığında ölüm müminin hediyesidir. Efendimiz aleyhisselam. Yani baktığında olayın kurgusu çok güzel. Ölümle bağlandığında. Yani burada gördüğünüz insanlar Bülent abi. Belki dışarıdan baktığında aa bu adam kendini halletmiş, kurtarmış falan gibi gözüküyor. Öyle değil Bülent abi olay. Tabii ki de bir sen burada fazla vakit geçirse sevap kazanma ihtimali artabilir. Doğru. Yani eğer ise o sayıyı kurtarabilir abi. Ama buradan düştüğünde de normal bir insandan daha beter düşüyor Musa abi. Anladın mı demek istediğimi? Cenab-ı Allah da birilerine bazı seviyeleri tattırmışsa Musa abi... ...o kişi artık bundan sonra döneceğim dediği anda gayretullaha dokunuyor ve düşüşü yaşadığı imtihan, yediği şefkat tokadı, yediği zecir tokadı zecir son şefkat tokadı yani normal bir insanın yediğinden çok misli misli farklı oluyor. Burası da böyle imtihanlar. Yani buradaki insanları hiç imtihan görmüyor gibi zannetmeyin. Çok gece uykusuz geçirilenler oluyor. Bu cihette de bizlere dua edin. Abiler, kardeşler bazen de buradaki kardeşler bize imtihan oluyor. Yani şeytana gerek kalmıyor bazen. Buradaki kardeşler yetiyor. Bizim bir tane kardeş var burada. Kardeş bir gün İrfan'ın yanına gidiyor. İrfan abi, İrfan abi falan. Bizim İrfan da böyle Ejderha besleyen adam cool yani. Şişt, ne oldu kardeş falan diyor böyle. İrfan abi bir şey sormamaz mı İrfan abi? Kardeş ne oldu sor bakayım. İrfan abi Kur'an'da cinlerle ilgili hangi ayetler geçiyor? Oğlum sen cin misin? Değilim abi. E boş koy o zaman diyor İrfan. <gülüyor> yani bazen buradaki, buradaki kardeşler hakikaten bize imtihan oluyor. Geçenlerde bir tanesi geldi Ömer böyle çok şey yapıyorum derse gireceğim ders bir saat o cepte rahat olun bir, Geçenlerde bir arkadaş geldi böyle e, taş kafa diyorum yani böyle kalbiyle aklı aynı anda çalışmayan Hani böyle geliyor bir şey dinlemiyor etmiyor tavsiyelerde bulunuyor nasihatlarda bulunuyor böyle gökyüzünü koparıyor eline veriyor geri gidiyor falan Geldi böyle entelektüel bir konuşma geçiyor aramızda biz mahallemizin çocuğu o abimiz entelektüel bir konuşma geçiyor En son Bülent abi konuştuk konuştuk konuştuk biliyor musun Mehmet kardeş dedi böyle entel bir havayla sana aptal insan ile zeki insan arasındaki farkı sorabilir miyim dedi. Nedir abi dedim bu fark? Aptal insan kesin konuşur ama zeki insan her zaman olaylara şüpheci yaklaşır dedi. Emin misin dedim? Kesinlikle dedi. Bize çok dua edin abiler. Bize dua edin. Ociette imtihanımız biraz ağır. Şimdi biz bu imtihanları yaşıyoruz vesaire vesaire vesaire. Bunlarda en çok boğulma temel sebeplerimizden bir tanesi biz bu oyunu kurallarına göre oynamıyoruz hacı abi. Bakın şu kainatın en basitinden anlatayım. Yaradılış amacı, esas gayesi marifetullah denen Rabbini tanıma ilmi. Yani Yunus mesela sen beni tanımadan, beni sevdiğini söylesen size samimi gelir mi acaba? Bana gelmiyor yani. Ne oldu ki seviyorsun? Hatta az önce Turgay abiyle geçti aramızda. İçeride Turgay abi biriyle ilgili dedi ki ya bu abi çok iyi biri dedi. Nereden biliyorsun abi dedim. Evine mi aldın, yoluna mı? Yok ben olaylarda analiz ettim. Ona göre söylüyorum dedi. Demek ki insanın gerçekten tanıması lazım. Sevmesi için, güvenmesi için, bu adama hoş bir insan diyebilmesi için. Yani tanımadan Allah'ı sevdiğini iddia etmek ne oluyor Bülent abi? Samimiyetsizlik oluyor. Bizde bu marifetullah denen ilim noktasında çok sorunumuz var. Nasıl temelleri örülmemiş bir binanın karton piyerini, balkonunu yapmak saçma ve ahmakça olur. Marifetullah denen Rabbimizi tanıma ilmi bir insanda Murad abi hasıl olmayınca, temelleri oturmayınca onun üzerine devamını örmek de saçma oluyor. Ve kişi çoğu zaman hayatında tökezliyor. Bir yola giriyor, İslam namına bir ay devam ediyor, iki ay devam ediyor, üç ay devam ediyor, dördüncü ay tökezliyor. Mesela size bir üzücü olay da anlatayım. Bir tane kardeşim var böyle bunalımlara girdi, depresyonlara girdi, evden çıkmıyor, yataktan çıkmıyor. Böyle sürekli elinde telefon, oyalanıyor. Yani hayata tamamen kapılarını kapatmış. Bir soru sordum, ha bu arada yani İslam'a dair de adımlar atmıyor Ömer. Buraya gelmiyor, gitmiyor, kendisine bakım yapmıyor manen. Bir soru sordum, işine gidiyor mu dedim, gidiyor dediler. E şimdi 2000 bin lira senin iradeni kullanmaya vesile oluyor. Ama kabir ve Allah'ın rızası olmuyor. Sebebi ne biliyor musun Fatih abi? Biz nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi yani marifetullah denen kısmı yeteri kadar bilmiyoruz Murat Baba. Bizim için esma Hüsna denen olay, arabamızın arkasına yapıştıracağımız bir tane etiket. Bir de arada bunları ezberleyip tatmin olmaya çalışan olur ama mahiyeti nedir? Manası nedir? Kainattaki bunun tecellisi nedir? Biz buralara dikkat etmiyoruz Ömer Baba açıkçası ve işin üzücü olan kısmı burası. Bugün üç tane Esma beraber işleyeceğiz. Hazır mısın Fatih? Ömer hazır mısın? Üç tane. Yani bu İşlerin çözümünü Muhammed Rabbimizi tanımakta bulacaksak üç tane esma ile tanıyacağız. Birinci esma Bülent abi el hay. Biliyor musun ne demek Bülent abi? Heh, hayat veren diyelim mi? Yani ezeli hayat veren diyelim mi? Kendisinin bir hayata ihtiyacı var mı Cenab-ı Allah'ın biri tarafından verilmeye? Haşa yok. Ama o nedir? Ezeli hayat veren. Yani Burak abi nasıl buradaki merkezi trafo her yere elektrik veriyor. Cenab-ı Allah da hay sahibi olduğundan ismidir bu. Hayat sahibi olduğundan hayatın ezeli tek merkezi olduğundan an ve an bize tecelli ederek trafonun buraya elektrik verdiği gibi an ve an bize hayat vermiş oluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Peki bu hay isminin yani ne demekti? Ezeli hayat sahibi. Hay ne demek? Ezeli Hayat sahibi. Bir daha tekrarlayalım. Hay ne demek? Ezeli hayat sahibi. Bu hay isminin kainata tecellisine baktığımızda gerçekten çok şaşırtıcı olaylar var. Mesela Yahya isminin. Yahya aleyhisselam var değil mi? Yahya isminin bu isimden geldiğini biliyor muydunuz? Ama ömrünün baharında yanılmıyorsam otuzlu yaşlarında herhalde kellesini alaraktan tekrar bedenini hayya sunuyor değil mi? Havva validemiz var biliyorsunuz değil mi? Havva isminin hay kökünden geldiğini biliyor muydunuz? Havva diriliğin anası demek validemizin ismi de bu kökten geliyor. Hayye. Hayye diye bir kelime duydunuz mu ne demek? Hayye yılan demek yine hay isminden türetilmiştir. Hayye yılan demektir ve diriliğin sembolü olduğundan Doktorların tıp sembolünde iki adet yılan vardır. Nereden geliyor Muhammed anladın mı? Hayye isminden geliyor. Diriliği temsil ettiği için doktorların sembolünde de yılan sembolü vardır. Hayın isim tecellisinde kainata baktığında yani ezeli bir şekilde hayat sahibi, ezeli bir şekilde hayat veren Allah'la kainata baktığında Ömer dağlar ve taşlar dahi bir mana kazanıyor. Zira Efendimiz Aleyhisselam bir yerde diyor ki, Uhud bizi sever, biz Uhud'u diyor. Bir kaya bizi nasıl sevebilir veya biz bir kayayı nasıl sevebiliriz? Demek ki Efendimiz Aleyhisselam Hay isminin tecellisiyle buna baktığında Bizim gördüklerimizin ötesinde bir şeyi görüyor. Hatta Hay isminin tecellisiyle Yunus arabalarımızdaki petrole baksak O petroller bile eski bir hayatın karıntısı olur. Doğru mudur? Demek ki biz Hay gözlükleriyle Esma'nın bu tecellisiyle kainata baksak belki neler neler göreceğiz? Ben Sedef bir dönem dedeme baktım rahmetli dedeme. Hay Ayın tecellisiyle. Dedim ki benim dedem rahmete gitti. Kabir kapısı kabandı. Aşağıda biliyorsunuz bir sürü gardırop var. Bu beden elbiseni alıyor. Sana ahirete namzet yeni bir beden elbisesi dikiyor. Aldığı beden elbisesini toprakta işçiler var. Terziler var, öğütücüler var, temizlikçiler var, kuru temizleme var. Bakteriler, o temizlik işçilerinin hepsi geliyor. Dedemin bütün bedenini ufak ufak öğüte öğüte parçalıyor. Doğru mudur? Ardından bütün toprağa yayıyor. Dedemin bütün özütü toprakta vitamin oluyor, mineral oluyor. Bir marulun özüne doyuyor, bir portakalın özüne doyuyor, bir muzun özü. Geçen kandilde burada meyveydik, hatırlıyor musunuz? Muz, portakal. Benim rahmetli dedemdi o. <gülüyor> yani hay tecellisiyle baktığımda abi Dedemin beden elbisesi beden kıyafeti bile baktığında toprağın içinde ayrıştırılıyor. Demek ki hayın tecellisiyle baktığında sedef kainat şimdi baktığımızdan ayrı bir mana kazanıyor. Bir ayette şöyle diyor hacabiler Enfal suresinin 24. ayetinde. Ey iman edenler sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman peygamberi ile Allah'a icabet ediniz diyor. Yani bir insan hayın tecellisiyle bu davete icabetle kainat baksa dünyada ölmez şahit olur. Ahirette ölmez şehit olur. İnşallah. Şimdi bizi ilgilendiren başka bir tane daha isim var. Bu isme geçmem lazım. El Hay'da problem var mı? Bülent abi ne demekti El Hay? Bülent abi burada mısın? Mustafa Cevuş ne demek el hay? Ezeli hayat sahibi, bir de şöyle de çevirebiliriz. Ezeli hayat veren. Doğru mu? Yani bir Rabbimin kendisine bakan yönü var. Ezeli hayat sahibi. Bir de eşyaya bakan yönü var. Ezeli hayat verici. El hayda problem var Fatih abi? Yok. İkinci isme geçiyorum. El Kayyum. Duymuş muydunuz daha önce? Apo el-Kayyum'un da iki manasını göreceğiz. El-Kayyum'un birinci manası ayakta tutan demektir. Burayı Risale-i Nur'dan okuyacağım. Ders böyle bütün dersleri eğlenelim, keyif edelim, üzülelim, ağlayalım diye beklemeyin. Bizim aklımızın da doymaya ihtiyacı var. Bu yüzden dikkatleri buraya vermeniz lazım. Risale-i Nur'da şöyle söylüyor Bediüzzaman Said Nursi. Bu kainatın Halık-ı Zülcelal'i Kayyum'dur. Yani bizatihi kayimdir, daimdir, bakidir. Tahir Kayyum ne demekte? Ayakta tutan demekti. Cenab-ı Allah'a bizatihi Kayyum olması, kayyum olması ne demek? Hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendisinin ayakta durması demek. Buraya kadar problem var mı Bülent abi? Sorun yok değil mi? Kayyumu tekrar özetleyeyim. Şimdi şu suyu döktüğümde elimden dağılır, doğru mu? Beni döktüğünde elinden dağılır mıyım Doğan? Peki beni böyle diri tutan, ayakta tutan nedir? Bir şeyin tecelli etmesi lazım. İskeleyi ayakta tutan ne Mustafa? Mustafa sen mi söyledin? İskeleti ayakta tutan ne? Yani o iskeletimdeki kemik, düzeltiyorum, iskeletimdeki atomla sudaki atomlar aynı atom taşları, doğru mu? Niye orada sert oldu da burada Su, su gibi akıyor elimden. İşte o durma vakası kayyum tecellisi. Anladın mı demek istediğimi? Şimdi tekrar söyleyeyim. Şu duvara baktığında bu duvarın kayyumu demirdir, kayyumu çimentodur. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yoksa bunun da su gibi akması lazım. Şöyle bir düz mantık baktığında ya niye akmıyor burada etim, derim, hücrelerim? Bir şeyin bunu tecelli etmesi lazım. Bak bunun temel taşlarıyla, şuradaki suyun, çayın temel taşları aynı. Doğru mu Mustafa? Ama bunu akıtan, havayı akıtan ama Mehmet'i, ey Mehmet burada bu yumuşaklıkta kal. Dirseğin daha sert olsun. Açayım burayı şu kemiğin daha sert olsun. Kaval kemiğin daha sert olsun. Dişlerin ondan da sert olsun. Yani bu sıralamayı yapan ne? He kayyum işte anladın mı? Bak burada da aynı atom, orada da aynı atom. Niye orada su gibi akmıyor elimizden? Kayyum oturdu mu ne demek? Oldu. Yani kainatta ayakta tutmayı sağlayan, anladın değil mi Şeyh Mus? Mesela bedenin kayyumu ruhtur. Doğru mu? Şu an Mustafa sana ayağa kalk desem kalkarsın. Peki ruhunu çektiğim anda bu komuda uyabilir misin? Demek ki bedeninin kayyumu oldu. Turgay abi oturuyor mu ders? Çok önemli isimler. Biraz derin gireceğim birazdan, o yüzden Murat baba dikkat burada değil mi? Birazdan derinleşeceğiz. Çok önemli isimler bunlar. Ben okumaya devam ediyorum. Cenab-ı Allah bizatî kayyum. Yani onun ayakta kalmak için haşa bir bilateşbih bir şeye ihtiyacı yok, ezeli bir kayyum. Anlaşılıyor değil mi burası? Şimdi eşyaya bakan yönü nedir? Yusuf sorun var mı? Buna bakmamız lazım. Bütün eşya onunla kayyumdir. Kiminle? Allah Azze ve Celle ile, hani Murat az önce bir örnek verdim ya, merkezi trafoda elektrik varsa buralara elektrik veriyor. Anladın mı? cenab Allah'ın merkezinde kayyum ismi var ve bu yüzden biz de ayakta diri kalabiliyoruz. Bu arada Risale-i Nur'da hay ve kayyum ismi hep beraber geçer. En çok geçen isimler ama hay ve kayyum hep beraber geçiyor Risale-i Nur'da. Bu yüzden önce hay'i okudum sonra kayyumu. Hayat verecek ve ayakta tutacak. Hayat verecek ve ayakta tutacak. Sıkıntı var mı çavuş? Şimdi çok önemli ders. Bak kayyumda sorun yok değil mi? Bütün eşya onunla kaimdir. Kiminle Muhammed abi? Cenabı Allah'ın ayakta tutmasıyla bütün eşya kaim. Yani sen mesela kas yapıyorsun Abdullah, Yapı taş oluşuyor ya, Allah'ın kayyum isbi tecellisinden oluyor bu. Yoksa onun ayakta kalması, diriliğini koruması mümkün değil. Oturuyor değil mi? Devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Bütün kainat bütün eşya. Eğer kainattan şimdi çok önemli cümle geliyor Tahir. Kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet çekilse. nispeti kayyumiyet bizim bugün anahtar kelimemiz. Kayyum bağı demek. Hani az önce onu anlattığım olay var ya bunlar birbirine manen bir bağı var. Nispeti kayyumiyet diye geçiyor. Bir dakikacık kesilse kainat mahvolur gider diyor Risale-i Nur'da. Ne kesilse gider? Musafa ne demek nispeti kayyumiyet? Kayyum bağı, kayyumiyet bağı. Şimdi bak baba, bir şey soracağım. Diğer vakılla Ömer de değil mi kardeşim? Mehmet'im. Mehmet bu suya ne kadar yakın? Garip oldu değil mi soru? Uzak değil ki yakın olsun. Yani suyu çektiğimde buzu elde etme imkanım var mı? Demek ki buzun da kayyumusu oldu. Bak çok ince girdi. Fark ettin mi? Birbirinden uzak değil ki yakın olsun bunlar. Buzun kayyumu su oldu demek ki. Buzu ayakta tutan su oldu. bu suya ne kadar yakınsa Cenab-ı Allah da tecelliyle şah damarına işte o kadar yakın. O yüzden ondan gayri senin hayatta kayyumluğunu devam ettirebilmenin imkanı yok. Yani ilişkiyi şöyle anlatmak istiyorum. Ben su sarsam suyu içerim. Bak burada bir sebep sonuç var. Suyla buzda öyle bir şey yok. Birbirlerine çok yakınlar. Anladın mı abi demek istediğimi? Biriyle öteki aynı formlar. Bizim şahdamarımızdaki Cenab-ı Allah'ın tecellisi de aynı böyle. Biraz daha bu nispeti kayyumiyet neydi Bülent abi nispeti? Bugün sana çok sataştım. Apo neydi? Kayyumiyet bağı. Değil mi? Demek ki bu arada biz kayyumla ilgili bir manevi bir örüntü almamız lazım, doğru mu babalar? Şimdi bak, bal arısını düşünelim. Bir bal arısı, Ömer baba 6 haftalık bir hayat sürüyor, bir tane bal arısı. Ve bu hayatında Meli doğar doğmaz bir günlük mesafeye gidiyor ve bir günlük mesafeden geri geliyor. Yolda bir navigasyona bakmadan, hiçbir Hacı Veli sormadan. Ben matematik öğretmeniyim, elinle altıgan çizde. Selam çizemem, kaydırırım. Ama bir bal arısı kovanında kusursuz bir altıgen yapıyor. işinin en garip yanı, bana bal verdiği yerden sana zehir veriyor Ömer ve ikisini aynı kazanda kaynatıyor Ömer. Ömer sen Kuru fasulye ile künefeyi aynı kazanda kaynatabilir misin? Biz bunu yapamazken bal arısı midesindeki kazanda şeyhumuz zehiri ve balı aynı kazanda kaynatıyor ve bunları bize ayrıştırarak verebiliyor. Bu arının bal yapabilmesi için kainatta nelerin devam edebilmesi lazım Burak abi? Polarizasyon düzleminin devam etmesi lazım. Rüzgar ayarının, kovan ısısının, dış ısının, uçuş sıcaklığının... Güneşin yıllık ve günlük hareketinin devam etmesi lazım mı? Bunu bal yapabilmesi için lazım. Peki bu bal arısının soğutma prensiplerini bilmesi lazım mı? Hep kovanı 47'de tutuyor. Titreşiyor, ısıtıyor. Baktı 47'yi geçiyor. Elini vantilatör kıvamında, kanatlarını yukarı kaldırıp bu sefer pervaneye çeviriyor. Hep 47'de tutuyor bal arısı kovanını. Demek ki titreşimi bilmesi, soğutma prensibini bilmesi lazım mı? Hava uçuş prensibini bilmesi lazım mı? Bazen 40 bin farklı çiçek geziyor. Bir seyahat rehberi bilmesi lazım mı? Peki. Bu arının bize bal verebilmesi için kainatın dengesinin ve döngüsünün devam edebilmesi lazım mı? Mesela Dünya 1670 kilometre kendi ekseninde, 108 bin kilometre güneş ekseninde dönecek. Ve 400 milyar gezegen sadece samanyolu galaksisi için hiçbiri birbirine çarpmadan tesbih taneleri gibi devam edecek ki bir bal arısı bal yapabilmeye devam etsin. Doğru mu? Karbon döngüsü lazım mı? Azot döngüsü lazım mı? Oksijen döngüsü lazım mı? Fotosentez lazım mı? Bitkilerin nevşine var bulması lazım mı? Polanleşme prensibi lazım mı? Lazım mı? Lazım Lazım mı lazım mı lazım mı şimdi asıl soru geliyor bil bal arısının bal yapabilmesi için tüm kainat lazım mıdır değil midir bal arısının bir bal yapması için bütün kainat lazımsa o kainatı yaratan kimse bal arısını da o yaratmak zorundadır bal arısını yaratan kimse kainatı da o yaratmak zorundadır yani, yani la ilahe illallah la ilahe illallah sıkıntı yok değil mi az önce saydıklarımdan bir ikisi eksik olsa Oluyor mu bal? Mümkün atıyor. O zaman bal arısını yaratmak isteyen kimse kainatı yaratmak zorunda. O zaman bal arısını yaratan kimse aynı fabrikadan çıkmışlar ve aralarında muazzam bir ilişki var mı? Var. İşte bu ilişkiye nispeti kayyum diyeceğiz. Tahir şimdi oturdu mu kelimen? Nispeti kayyumiyet. Aralarında bizim manen görmediğimiz bir bağ var. Murat baba anlıyor musun? Nispeti kayyumiyet ve bundan bir çekilse bütün düzen birbirine girip mahvolacak, yellieksan olacak. Nispeti kayyumiyet çekilse demek ki bir gün sofrada bal yersek inşallah gırtlamızdan önce yaarab ben senin kayyum ismini burada da gördüm diye elhamdülillah diyecek adamlar etsin Cenab-ı Allah bizleri. Devam ediyorum okumaya. Dikkatleri lütfen verin. Lütfen. Çok önemli bir ders. Vallahi önemli ders bunlar. Demek ki kayyum önce bizatihi kayyum dedik değil mi? Cenab-ı Allah'ın kendisi kayyum. Sonra eşyaya nasıl yansıyor? Buna baktık. Şimdi devam ediyorum. Evet. Bütün kainatı, bütün şunatı ile ve keyfiyatıyla kabzayı rububiyetinde tutup. Yani bütün kainat Allah terbiye ediciliğinde tutuyor değil mi? İdare ediciliğinde tutuyor değil mi? Hepsi Cenab-ı Allah'ın elinde. Bir hane ve bir saray hükmünde kemal-i intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil ve mesil ve şerik ortak ve şebih ona benzemek olmaz bu iş muhaldir. Evet bir zat ki kimden bahsediyor? Hak'tan Allah Azze ve Celle. Evet bir zat ki. Bak nasıl bir zat şimdi abi. Ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Doğru mu? Yıldızları tesbih tanesi gibi yaratmıyor mu? Ne kadar kolay değil mi? Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola. Bir sineği yaratmakla fili yaratmak arasında fark mı var Allah için? Haşa. Ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya. Yani bunu yaparken sıra bekleme var mı Ömer? Peki Bülent abi biri biriyle çakışıyor mu? Ee, bir sorun var mı buraya kadar? Şimdi de bunu örneklemeye devam ediyorum. Kışın yollar buzlanır. Böyle Erzurumlu, Karslı olanınız var mıdır? Van'da da çok var. Doğru mu? Rıza baba. Van'da da kar çok. Peki o yollar buzlanınca ne yapıyorsunuz? Abi, gene abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Leyla ya. Konu değil yani. Yollara ne yapıyorsunuz? Ha? Ne yapıyorsunuz? Tuz döküyorsunuz. Tamam. Rıza... Artık bana geldiğinde mi futbolu futbolunu tamam futbolun ofsaytı falan onları unut tamam mı baba Şimdi bak yollara ne yapılıyor buz tutunca Tuz dökülüyor. Çok güzel. Bir de o bölgeye araçlarla gidenler olur. Erzurum'a vesaire, Kars'a. Hava böyle 10 olur, 15 olur. Doğru mu olur? Peki aracınız donmasın diye ne yaparsınız? Antifriz. Çok güzel. Şimdi hacı abi bak farkındaysan tuz dökme antifrizi herkes biliyor. Ama bence işte bir anda bilinecek kolay bir şey değil yani. Altında bir yapı var. Yani bir adam ya şu yol buzlandı tuz dökeyim. Ya bir anda aklına gelecek bir şey değil yani. Ben patatesi bile ilk gördüğümde Melih dedim ki lan ben olsam bunu ısırıp çöpe atardım. Lan bunu kesip bak kimin aklına gelmiş demiş. Şaşırdım yani ama baktığında tuz ve antifriz bir anda bence akla gelmemiştir insanlık aleminde. Denemişlerdir, zorluk çekmişlerdir, ne yapalım ne edelim demişlerdir sonra yollara tuz atmışlardır, araçlara antifriz atmışlardır. Peki sizce bu bilgiyi kutuplardaki balıklar biliyorlar mı? Peki kutuplarda balıkların yüzdüğü sular sıfırdan düşük mü kardeşim? İsim neydi? Murat sıfırdan düşüktür değil mi? Peki sıfırdan düşükte bizim bildiğimizde suyun donması lazım. Nasıl oluyor bu balıkların hücre içi sıvıları donmuyor Murat? Bak çok garip bir şey. Balıkta sodyum var Ömer vücutta. Bir de klorür var Burak abi. Kim öğretmişse artık hangi kimya laboratuvarında denemişse sıcaklık düştüğü anda mevsim kışa dokunduğu anda bu sodyumu alıyor klorürle birleştiriyor ortaya tuz oluşturuyor. Siz evde yapabilir misiniz bence bu dediğimi? Ben yapamam bu birleşiği. Hafızasına bile hakaret ettiğimiz bir balık bu bilgiyi nereden biliyor? Devam edeyim mi anlatmaya? Bazen vücutlarına bu da yetmiyor. Ne yapıyorlar biliyor musun koyuncu? Vücut protein sentezler biliyorsun. Antifiris hükmünde protein sentezliyor semenderler, böcekler, yosunlar yani sıfır derecenin altındaki bütün canlı varlıklar bu arada eksi elliye kadar dayandırıyor yaptıkları antifriz protein. Eksi elliye kadar dayanabileniniz var mı içeride? Eksi elli. Bir balık bu sistemi nasıl örüyor? Bu işin balığa bakan kısmı. Bir de bunun bitkiye bakan kısmı var. Aynı soğuk havalarda bitkilerde yaşıyor mu Muhammed? Yaşıyor. Peki bitkiler ne yapıyor? Bitkilerde sakkaroz var, gliserol var. Bunları birleştiriyorlar ve bazen de iyon birleştiriyorlar. Gene antifriz hükmünde protein elde ediyorlar. Hala bu da kurtarmadı. Ne yapıyorlar biliyor musun? Biz hücre içinde hücreyin canlılığını korumamız lazım diyorlar. Hücre içinden sıvı çıkışı yapıyorlar. Elimizdeki madde bize yetsin diye. Biraz fazla garip değil mi? Bu bahsettiğim sisteme kainat nazarıyla baktığında Birçok hayvanata ve nebatata baktığında hayatta ve ayakta kalabilmesi için aynı antifriz protein özelliğine sahip olması gerekiyor mu? Peki bunların arasında manen bir halka manen bir bağ kurabilir miyiz? İşte kurduğunuz rıza bu bağın adına nispete kayyumiyet deneyi ne demekte? Kayyumiyet bağı demekti. Bence Mustafa bana sorarsan bu saatten sonra dışarıda böyle soğuk bir havada ne zaman yeşil bir çiçek görsen ya da böyle inadına karların üzerinden çıkmış bir kardeler sen şeyi görsen, ben senin mesajını ve mektubunu aldım, ya kayyum dememiz lazım biz. Doğru mu abi? Baştan alayım, el hay ne demekti? Hayat. hayat veren, ezeli hayat sahibi hayat veren. El kayyum ne demekti? Ayakta tutan, çok güzel. Devam ediyorum var mı problem? Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi daha var, ben hastayım ara ara içiyorum, hakkınızı helal edin. Ve hatsiz efrat, fertler. Hatsiz var mı fertler? Kaç tane balık var Ömer? Değil mi Hatsiz demek ki? Kaç tane yıldız var? Sizin köyde kaç tane var hocam? <gülüyor> He? Vücutta kaç hücran var? bilmediğin hücre sayısıyla vücudunu yönetiyorsun. Ayıp be birader. Bugünlere de göre. <gülüyor> yani da hadsiz değil mi? Etraftaki efrat hadsiz. Hadsiz, efrat ve bir fert gibi nazarında hazır ola. Yani baktığınızda az önce bahsettiğim olaylar var ya. Bunlar anında gelişen olaylar. Anlık müdahale. Balık donduktan sonra dur şunu antifriz protein üreteyim demiyor. İhtiyacı olduğu anda oluyor bu Burak abi. Burak abi sana çok ilginç bir şey anlatayım. Benim yıllar önce kendi dünyamda bir tefekkürüm vardı. Diyordum ki ben Allah'ın gördüğüne iman etmemin en kaliteli hali benim görüldüğüm İma, inanmam diyordum Burak abi. Anlatabildim mi demek istediğimi Tahir? Allah'ın Kainatı gördüğüne iman ediyorsam her an görüldüğüne görüldüğüme inanmam lazım diyordum. Bir insan sürekli görüldüğüne inanırsa o adam namazını aksatamaz. Birisinin gönlünü kıramaz. Haramlara meyledemez. Yani bu bilinci oluşturmaya çalışıyordum kendime. Burak abi diyordum ki ey Mehmet her an görülüyorsun diyordum. Murat da değil mi? Murat anlatabildin mi demek istediğim mantık? Kimisine daha güzel mantık olur. Beni bu ayakta tutuyordu. Yani görülüyor olduğumu anlamaya çalışıyordum. Bunu bilmeyi değil hissetmeyi kastediyorum. Bak Mehmet şu anda Rabbin seni görüyor. Ona göre davran. Ona göre hal hareket tavırlarına dikkat et Mehmet diye düşünüyordum. Yıllar önce bir makale denk geldi. Diyordum ki yani Cenab-ı Allah her an beni görüyor Ömer. Ve Cenab-ı Allah her an hazır. Benim vücuduma müdahalede hazır mı sürekli? Hazır ve nazır. Sürekli gözlüyor mu nazar etmek nazırdan? Değil mi? Sürekli gözlem var mı ortada? Var. Diyordum ki Allah Allah Cenab-ı Allah yani gece gündüz sabah akşam bir salise nispeti kayyumiyeti koparmadan nasıl oluyor da sürekli beni gözlüyor diyordum. O esnada makale okurken tiroid beziyle ilgili bir sorun yaşadım ben. Ömer çocukken çok zayıftım Bülent abi. Doktora gittiğinizde de ilk nereye bakıyor zayıflıkta şişmanlıkta. Guatır var mı? Tiroid var mı? Doğru mu Fatih abi? Şöyle bir elini yoklar fark ettiyseniz. Doktor da tiroid miroid deyince lan dedim nedir bu tiroid? Bir girdim abi şurada 20 gramlık bir parça tiroid diye bir bez var bizde. Turgay abi. Bir de bunun hormonu var. Tiroid hormonu. Neymiş biliyor musun? Vallahi kalpten önemli yani benim okuduğuma göre. Yaşama sebebi ya. Yani öyle şeyleri var ki kalp kasılma gücü, kalp atım sayısı, solunum, bağırsak düzeni, oksijen tüketim, ısı üretim, kemik yapımı ve yakımı hepsi bu tiroid hormonuna bağlı yani bazen görürsünüz bir insan hantallaşır vücudu tellemez böyle ağır bir hale gelir tiroid hormonunun az salgılandığına delil olabilir diyorlar ya da bir adama bakıyorsun terliyor uykusu düzensiz hep stresli tiroid hormonunun fazla salındığına delil olabilir diyor tiroid hormonu vücutta bırak abi kelime önemli anlık müdahalede bulunmasa bir müddet vücudunda fazla veya eksik salgılandığı anda şöyle adem elması şişmiş adam gördünüz mü hiç guatır diyorlar onun zehirli guatır bir evresi var onu biliyor musunuz yani o kadar tehlikeli bir hormon ki vücuduna anlık müdahale etmesi lazım Ömer. Şimdi bak cenaveallan olayına bak. Soru şuydu Murat nasıl oluyor da her an hazır ve nazır olabiliyor dedik. Sorumuz buydu. Tiroit hormonu vücutta proteinleri tutunarak geziyor abi. Proteinlere tutunmasa böbrek hemen parçalayıp sindirecek. Vücudun tekrar üretmesi gerekecek. Bu da bir vakit alacak. Bu yüzden böyle proteini tutuyor abi. Baba diyor hadi sen sür ben gidiyorum diyor. Protein böyle vücutta geziyor. Hmm. Bir bakıyor abi anlık bir müdahale lazım. Anında oraya müdahale ediyor. Akılsız, şuursuz, ilim sahibi olmayan, şefkati olmayan, hayatı olmayan bir tiroit hormonu. Lan ben böbrekte sindirilmeyeyim. Gece gündüz Mehmet'in anlık bir müdahaleye ihtiyacı olur da şu böbreklere tutunup gideyim diye bir bilinci, bir iradesi, bir ilmi, bir kudreti olması mümkün müdür Mehmet? Madem bu iş mümkün değildir, bu az önce saydığım bütün özellikleri Mehmet ile bağlayan manevi bir bağ ihtiyacımız var mıdır? Vardır. Biz buna ne diyoruz? Nispeti i kayyumiyet. Anladın mı? Demek kayyum olan Cenab-ı Allah Azze ve Celle bana her an anlık müdahalede bulunarak ey mehmet kulum ben senin tiroid hormonuna dahi müdahale ediyorsam şah damarını her an ben çalıştırıyorsam Bil ki her daimde senin yanındayım demenin bir mesajıdır bu. Oldu mu Mustafa? Sıkıntı yok değil mi? Şimdi babalar, baştan almam lazım. Birinci isim neydi Ömer? Hay. Ne demekti hay? Ezeli hayat sahibi demekti. İkinci isim neydi? Kayyum. Ne demek diyorsunuz kayyum? Ayakta tutan demekti. Kayyum. Doğru mu? El kayyum ne demek? Ayakta tutan. Şimdi el kayyumun ikinci anlamını öğreteceğiz. Yönetmek demek el kayyum. Mesela böyle bir yerde yönetim problemi olduğunda ne atarlar abi? O kayyum ne yapıyor kirve orayı? Yönetiyor değil mi? Demek ki kayyumun ikinci manası neymiş? Yönetmek demek Mehmet. Şimdi biz bunun bizim hayatımızdaki tecellilerine bakalım Turgay abi. Bir insan gece namazına kalkmaya azmediyorsa bu insan uykusunu yönetiyor demektir Bülent abi. Bir insanın hayatında namaz varsa... Bu insan vaktini yönetiyor demektir. Bir insanın hayatında oruç varsa Murat abi bu insan Güdülerine, arzularına kayyum atamış olup arzularını yönetiyor demektir. Bir insanın zekat vermesi demek bu insanın servetini yönetmesi, servetine kayyum ataması demektir. Oluyor mu Murat? Bir insanın gıybetle ilgili bir ayete uyması demek dilini yönetmesi, diline kayyum ataması demek. Bir insan Kur'an'ı okursa kulaklarını yönetir. Kur'an'ı anlarsa aklını yönetir. Kur'an'ı yaşarsa kalbini yönetir. Yani Kur'an'ı kendi sistemine kayyum atamış olur. Sıkıntı var mı buraya kadar? Bir insan belalara gülmeyi öğrenirse gülmelerini kendisi artık yönetmeye başlamış demektir. Zira ne diyor Bediüzzaman? Tevekkül ile bela yüzünde gül. Ta o da gülsün. O güldükçe küçülür eder tebeddül diyor. Hazreti Adem'in kıssasına baktığınızda burada günahları yönetmeyi öğretir aslında bize. Hazreti Nuh'un kıssasına baktığımızda Muhammed sadece böyle bir gemi yapma olayı değil. Yani Nuh Aleyhisselam hiç denizin ve okyanusun olmadığı bir yerde o gemiyi yapıyorsa bence bu onun iyi bir marangozluğundan çok Allah'a olan itimat ve güveninin işaretidir. Demek ki bir insan Nuh kıssasını okusa buradan artık tevekkülünün yönetmeyi öğrenebilir Fatih abi. Bir insan Yusuf kıssasını okursa, zindandaki hayatını okursa ve bunu anlarsa, iman ederse mağduriyetini yönetebilir. Değil mi? Zindanda mağdurdu Yusuf aleyhisselam. Zira biri mağduriyetini yönetirse sedef artık o kişi mağrur olur inşallah. Bir insanın Eyüp aleyhisselamın kıssasını okuması, acılarına kayyum atması demektir. Artık o insan acılarını yönetebilir. Kayyum ismiyle ilgili bir sorun var mı? İkinci anlamı neydi? Yönetmek demek bir insan kayyum ismiyle kendini yönetmeye çalışmaz da etrafındaki insanlara zulmeder şekilde onları yönetmeye çalışırsa artık kayyum ismi devreden çıkar ve el kahhar ismi devreye girmeye başlar. Ve el kahhar ismi devreye girmeye başlar. Üçüncü isim son isim enerji var değil mi? Birazdan bitireceğim Bülent'e avama dinlemeniz lazım. Birinci isim neydi? El hay ne demekti? Ezeli hayat sahibi. Çok güzel Mustafa. İkinci isim neydi? El kayyum. İlk anlamı neydi? Ayakta tutan. İkinci anlamı yöneten. Üçüncü ismimiz neydi Burak abi? El kahar. El kahar boyun eğdiren demek. Bir daha tekrar ederim. El kahar boyun eğdiren. El kahar boyun eğdiren. El ne demek? Boyun eğdiren. Cenab-ı Allah'ın ayetleri bizim nefsimize boyun eğdiren aletleridir aslında bir gün bir ayet nazil olur kalbimiz bunu alır iman eder ve boynumuz eğilerek secdeye gideriz Demek ki Cenab-ı Allah'ın El-Kahar ismi sadece günlük hayatta kullandığımız gibi Allah seni kahretsin, perişan etsin, beter etsin manalarını taşımıyor. Kainatta boyun eğdirme faaliyetinden ne varsa Cenab-ı Allah'ın El-Kahar ismine dokunuyor. Doğru mu abi? Bir böyle baba adam düşünün. Böyle zalim, herkese racon koyan, posta koyan. Üç gün uykusuzluğa dayanabilir mi Murat? Demek ki uyku onun kahiri oldu. Fatih abi anlaşıldı mı? Uyku o adama kahhar oldu. Sıkıntı var mı burada? Ya da şu kainata baktığınız Mesela demire baktığında Demir, taşın kahiridir. Taşı demir kırar. Çelik de demirin kahiridir. Elmas da çeliğin kahiridir. Çeliği de, düzeltiyorum, elması da elmas keser. Onlar ikisi birbirine kahiridir. Doğru mu? Ayette diyor ki biz dağları yerlere kazık çaktık diyor. Niye? Hani sofr örtüsünü tutturursun ya sofra oynamasın diye. cenab Allah da dağları koyuyor ki yeryüzü oynamasın diye. Demek ki dağlar yere kahir midir Burak abi? Boyun eğdirmiş midir? Evet. Karlar da dağlara kahir midir? Üstünde boyun eğdirmiş midir? Peki yağmur da kara kahir midir? Peki rüzgar da buluta kahir midir? Demek ki kainata baktığında Allah'ın El-Kahar isminin ne ilginç tecellileri varmış. Bazen bakarsın bir sineğin kaharı kurbağa olur. Kurbağanın kaharı yılan olur. Yılanın kaharı bir kuş olur. Kuşun kaharı bir avcı olur. Avcının da kaharı baştaki sinekten ufak bir mikrop olur. Şimdi soruyorum hakiki El-Kahar kimdir? Döngüye bak, döngünün bitişine bak. En aciziyle biter mi böyle bir senaryo? Ne kadar da garip. Kahar isminin çok ilginç bir tecellisi daha var Ömer. Burayı çok iyi dinlemeniz lazım. Cenab-ı Allah melekleri Hazreti Adem'e secde ettirdi mi? Ettirdi. Bu secde etme faaliyeti bir kahar ismi. Yani ne demekti kahar? Evet. Boyu neydir ve tecellisi midir? Tecellistir. Peki meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi bizim ne işimize yaradı? Cevabına hazır mısın Yunus? Çok ilginç. Şu kainatta gördüğünüz Fatih abi mevcudatın her birinin üzerinde müvekkel melekler vardır. Müvekkel, vekil melek. Ayda, güneşte, bulutta. Zaten mesela şu bölgede haşa melek olmasa, hiçbir insanda bu bölgeyi görmese, Cenab-ı Allah'ı tesbih eden hiçbir şey olmasa bu bölgede çok hikmetsiz olur. Ama Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır, her şeyin hakkını verir. Ve hakimdir, her şeyi hikmetle yaratır. Demek ki her bölgede Cenab-ı Allah'ı tesbih edecek, zikredecek mahlukat olması lazım mı Mehmet? Lazım. Bu bölgedekilere ne dedik biz? Melek dedik. Demek ki eşyanın müvekkel melekleri var. Doğru mu Ömer? Sıkıntı var mı buraya kadar? Doğru. O eşyadaki müvekkel melekler başta Hazreti Adem'e boyun eğip, secde etmeseydi bugün bize de etmezdi ve bizim bu eşyaları kullanmamıza da müsaade etmezdi. Mehmet şu bardağı kaldır derdin böyle kalırdı bu bardak. Mehmet şu kitabı aç derdin kitabı açtıramazdık belki. Ta Hazreti Adem'e başta meleklerin boyun eğmesi yani kahharın tecellisi sonucunda ben bugün eşyayı ve mahlukatı kullanabiliyorum. Ne kadar ilginç değil mi Fatih abi? Kahara iman eden bir insanın şehvetine de kahir olması icap eder. İnsanın şehveti aslında normal bir şey ama şehvetin insana baktığınızda Yeryüzünde azgıncılık ve bozgunculuk çıkaranları görüyorsunuz. Yani şöyle özetleyeyim Murat, şehvete sahip olmakta problem diye yok. Ama şehvetine ait olursan artık burada problem başlamış demektir. Şehvetin seni kullanırsa, sana istediğini yaptırıp hak ve hakikat yolundan seni çıkarabiliyorsa, artık şehvetin sana kahhar olmuş demektir. Problem var mı Mehmet buraya kadar? Şimdi abiler dersi yavaş yavaş bitireceğim. Şimdi bizim bu dersten anlamamız gereken, bana sorarsanız Cenab-Allah'ın üç tane ismi dahi benim kainattaki tecellileri görmem, bu haşiyeti algılamam, Cenab-Allah'ın nasıl her yere böyle nüfus ettiğini algılamam. Bence benim Cenab-ı Allah'tan korkmamı sağlaması lazım. Ama Ömer bu korku dışarıda bilinen gibi yılandan akrepten korkar gibi bir korku değil. Sevdiğin bir zatın sevgisini kaybetmekten korkar gibi bir korku. Eğer bir insan vahid olan tek olan Allah'tan korkmazsa Gün geçtikçe diğer korktukları noktalarda fobisi oluyor. Onlar fetiş doluyor. Korkularına ve korktuklarına tapmaya başlıyor ve bunları Allah'ın önüne geçirmeye çalışıyor Murat. Bu yüzden bir insan sadece Allah'tan korkarsa Cenab-ı Allah manen ola Ey kulum sen benden korktun ben de diğer bütün korkularını satın aldım der ve bir kişi hakikati imanı elde eder, hakiki iman elde eder ve kainata meydan okuyabilir bir pozisyona gelebilir. Bana şu kardeşinize şu noktada inanın. Ahirette de buyurun hesap sorun. İnanın korkularımızı istihbarız. İstismar etmeyecek, kullanmayacak sadece Allah Azze ve Celle var. İnanın bana. Bugün baktığımda birçok şeyin temel sorununda Cenab-ı Allah'tan bu korkunun oturmaması. Tekrar söylüyorum. Bu yılandan akrepten korkar gibi bir korku değil. Sevdiğin bir zatın, tanıdığın bir zatın, marifetullah ilmiyle yaklaştığın bir zatın muhabbetini kaybetmekten korkar gibi bir korku. Bir insanda bu korku oturmayınca, cehennem nedir bilmeyince o insanda çok büyük problemlerin olduğunu görüyorum. Ve işin bazı de de dezavantajları var. Cenab-ı Allah bize göster. Inşallah. Ama savaş görmemiş bir milletin çocukları, acı çekmemiş bir milletin çocukları Cehennem nasıldır? Bir insan ne kadar çirkinleşebilir? Bir insan ne kadar adileşebilir? Güneş ne kadar karartılabilir? Bunları tefekkür edebilmesi inanın çok zordur bu cihette Ve Allah'tan korkmayan, cehennemi bilmeyen bir çocuğun ...büyüdükten sonra dünyayı kaç kişinin başına cehennem edebileceğini tahmin dahi edemeyiz. Unutmayın Hitler'de, Troçki'de, Stalin'de, i̇bn Sebe'de, İbn-i Selül'de, Haccaccı Zalim'de... ...bunların hepsi Musa abi bir zamanlar çocuktu. Dersi son bir şeyle bitiriyorum Ömer Baba. Var mı buraya kadar problem? Üç isim gördük. Bir tekrarlayalım. Birinci isim neydi? El-Hay. Ne demekti? Ezeli hayat sahibi. İkinci isim El-Kayyum'du. İki anlamı vardı... Birincisi ayakta tutan, ikincisi yöneten demekti. Üçüncü ismimiz El-Kahhar oldu. El-Kahhar ne demekti? Boyun eğdirmek demekti. Şimdi bu dersleri gördük, ettik, aldık. Elhamdülillah hepimiz istifade etmeye çalıştık. Bunlar bizim ne işimize yarayacak, ne olacak? Şimdi... Şöyle bir olay yaşadım Ömer Baba. Ya sık yaşadığım olaylar bunlar. Niye aynı olayı sık yaşıyorum? Şeytanın fragmanı aynı aslında. Birçok adama aynı fragmanı yediriyor. Biz hayalhanemde sürekli her gün bulunmaya çalışıyoruz. Gelen arkadaşlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Mesela gelen arkadaşların farklı imtihanları oluyor Cumali ve buraya geliyorlar. İşin sonucunda bir kardeş oluyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız şey de bu. Ömer gel sana buraları okuyayım sonra git değil yani. Gel çay içelim oğlum ne var yani. Nasıl böyle dışarıda biriyle muhabbet ediyorsak fıtri olmak çok elzem bu konuda. Arkadaşlarla muhabbet ettikten sonra bir ay boyunca ilgileniyorsun namaza başlıyor elhamdülillah biraz vakit geçiyor okumaları başlıyor Aradan 2-3 ay geçtikten sonra ülfet denen bir şey var. Alışkanlık. Şeytan buradan kullanır adamı. Gaflete sürükler. Bir bakıyorsun aradan 2-3 ay geçmiş. Zeki Bey. Adam böyle nazlanmaya başlıyor. Ya ben artık sünneti kılamıyorum. Ya ben böyle sabah namazlarına da kalkmakta zorlanıyorum. Ya bu kitapları da okumak şart mı? Falan fistik. Böyle devam ediyor hayatı. İnanın yani bu noktalarda adamların kabiliyetine Murat çok şaşırıyorum. Ya ben dünyada görmediğim bir ikna kabiliyetini ey kardeşim bir 10 sayfa okur musun dediğimde görüyorum. İnanılmaz bir şekilde. Bu arkadaşlara ben olayların bildiğim kadarıyla hakikatini, hikmetini anlattıktan sonra şöyle olayı sonlandırıyorum Uğur Baba. Diyorum ki sevgili kardeşim bak benim bildiğim budur. Hidayet benim elimde değildir. Benim ahiretim benim akıbetim kesin değildir. Yarın bir gün ben takla, takla atıp ters dönmemek için kendi adıma korkuyorum. Bu işin İbni Sebesi, Belem İbn-i Bağurası, Bersisası gibi örnekleri var. En zirve yerlerden düşenleri bile varsa ben kendi ahiretim için her gün korkuyorum. Kısacası bu kabre sen de yalnız gireceksin, ben de yalnız gireceğim. Sen de ahiretini bu kabirde inşa edeceksin, ben de bu kabirde ahiretimi inşaat edeceğim. Sana bu anlattıklarımdan sonrasında artık maçan neye yetiyorsa o kadarını kendin yapacaksın diyorum. Eğer ukalalık gibi görmez bir kardeş diye kabul ederseniz bu kadar hakikatten sonra nazlanmayın. Birilerinden haydi harekete geçi beklemeyin. Namazda okumada Rabbinizi tanımada nazliyaz yapmayın. Kabre tek girecekseniz maçanız neye yetiyorsa haydi. Allah rızası çağır.